5 Ekim 2017 saatler 11 değerli dinleyenler açık radyodasınız 94.9 Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Serahattin Çolak. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlerin radyolarına ya da internet üzerinden bizleri dinliyorsanız eğer bilgisayarlarına misafir ediyoruz. Yeşil Bülten'de bu hafta şöyle bir önce ekoloji gündemine bakacağız. Biz ne yazık ki pek güzel haberler paylaşamıyoruz ama bu kez... Bir kısa bizden güzel haberi paylaşarak başlayalım efendim. Koruma alanında Emre Madran basın ödülleri verildi geçtiğimiz günlerde. Dünya Mimarlık Günü e, sebebiyle düzenlenen törenle Ankara'da sahiplerini buldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından verilen ödüller ve sağ olsunlar radyo haberciliği dalında da bizi Açık Radyo'da yayınlanan Yeşil Bülten'i ödüle layık gördüler. Ee, televizyon Haberciliği dalında Fox TV ana haberle Fatih Portakal, Yazılı Basın dalında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, internet Haberciliği dalında Gazete Duvar, Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çeliğe verildi ödüller ve e, ben de Yeşil bülten programıyla radyo haberciliği... ...dalında ödüle layık... ...görülmüş oldum. Mimar Odası Ankara Şubesi'ne... ...teşekkür ediyoruz bu teveccühlerinden... ...ötürü. E, bu noktada bir iki söz söyleyecek olursak... ...belki e, bizim aslında... ...yaptığımız diğer ödül alan... E, ...gazeteciler gibi... ...haberciliğin, gazeteciliğin... ...bir kamusal hizmet olduğunu... E, ...akıldan çıkarmamak... ...bu doğrultuda yayınlar yapmak... ...bu doğrultuda haberler yapmak... E, ...koruma alanı Emre Madran gibi önemli bir e, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunan bir mimar adına verilen bu ödüller koruma alanında veriyor. Daha geçtiğimiz birkaç hafta önce Yiğit'le e, konuşmuştuk. Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Ozar'la koruma alanında yapılan e, yönetmeliğe dair esnetmeleri, zayıflatmaları... E, aslında orada da değindiğimiz bir konu vardı. Korumayı yapan koruma durumunu sağlayanlar, e, bu alanda çalışan profesyoneller ve aynı zamanda e, o bölgede yaşayan insanlar, böylesi koruma alanında duyarlılığa sahip olan insanlar, bizde hem bu e, alanda çalışan kişilerin, akademisyenlerin, sivil toplumcuların hem de insanların sesini burada sizlere yansıtmaya çalışıyoruz ki aslında bu e, medyanın kamusal işlevinin de bir gereği bu doğrultuda ...işimizi yapıyoruz... Bu, ...bu anlamda ödüle layık görünmekte... ...işimizi yaptığımız için... ...bizi ayrıca mutlu ediyor tabii ki... ...bu notu düşmüş olalım... ...şöyle hızla bir gündeme bakacak olursak... E, ...belirtmekte fayda... ...gördüğüm bir konu var... ...gözlerden kaçtıysa eğer diye... E, ...insan kaynaklı depremlerin sayısı... Artıyor gibi bir e, araştırma sonucu çıktı 4 Ekim tarihli bir rapor insan kaynaklı deprem veri tabanı Highquake adlı e, grubun hazırladığı bir rapor son 150 yılda 730'dan farklı 730 farklı bölgede insan kaynaklı depremlerin meydana geldiğini büyüklüğünün 3 ile 4 arasında değiştiğini e, ...söylüyor rapor. Son 10 yılda 108 bölgede tespit edilen insan kaynaklı depremlerin en, şiddetlisiyle, en şiddetlisi ise 5.8 büyüklüğünde olmuş. Şimdi bu insan kaynaklı meselesi e, iklim konusunda da çok ön plana çıkan bir kavramsal düzenek. Buna şahsi itirazımı e, en azından dile getirmeliyim. İnsan kaynaklı dediğimizde koca bir... E, Böylesi iklim değişikliğine de bugün gördüğümüz gibi depremlere de neden olan e, sebebi gerçek sebebi ortadan kaldırmış oluyoruz aslında ve e, manşetleri de görüyoruz haber manşetlerini iklim değişikliği insan kaynaklı ya da işte şimdi de gördüğümüz gibi insan kaynaklı depremlerin sayısı artıyor bu manşetlerde bir hata var aslında çünkü birazcık içine baktığınız zaman Deprem özelinde de e, iklim değişikliği özelinde de depremlerin yüzde otuz yedisi madencilik çalışmaları nedeniyle örneğin e, vuku bulmuş. Yüzde yirmi üçü barajlarda sıkışan suyun oluşturduğu basınç ve diğer geri kalanları ise hidrolik kırma gibi petrol ve gaz çıkarma yöntemleri yüzünden. Yani hangi insan sorusunu sormayı unutmamak gerekiyor iklim değişikliği içinde. Bugün görüyoruz ki yaşanan bu depremler içinde e, insanın yaşam alanını e, ve... İnsan dışındaki e, yaşam alanlarını, doğayı e, yok eden bir üretim ve tüketim biçimi var. Bunu e, tetikleyen de bir sistem var. Bunu gözden kaçırdığımız zaman insan kaynaklı dediğimizde örneğin tarlasında ekinini eken, biçen, çiftçinin neden olmadığı bir e, soruna Belki de biz dönüyoruz. Onu da nedenmiş gibi yapıyoruz. Hangi insan sorusunu sormadığımız zaman bu rezervi de en azından burada belirtmiş olayım. Diğer bir gündem takip ettiğimiz kritik konulardan biri Yeşil Artvin Derneği'nden bir açıklama geldi. Öfkeli Yeşil Artvin Derneği belki haklı da. Cengiz Holding'de orada kurulan bizim Artvin Derneği arasında bir e, Artvinlileri madene ikna etmek adına 14 isme her ay 70 bin TL ödeme yapılması yönünde bir taahhüt verildi. Ortaya çıktı bu duruma çok sert tepki gösterdi Artvinliler yaptıkları açıklamada bizi Almanlardan para almakla suçluyorlardı Artvin halkına ihanet için 3 kuruşa kendilerini maden şirketine sattıklarının belgesi de bakın işte ortaya çıktı diyor Artvinliler bir hoş haberde Ege'den geldi. Çaldığında ağaç katliamına yargı freni. Hiçbir şirket artık Çaldığında bir ağacın dalına bile dokunamayacak diyor Turgutlu Çevre Platformu Danıştay 8. Dairesinin çaldığı için orman tahsis izni veren Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin kararını bozduğunu ve ormanlık alanlarda madencilik faaliyetleri yapılamayacağını belirtip verilen iznin iptalinin haberini bizlerle paylaşıyor. Turgutlu Çevre Platformu da bu güzel haberi de biz sizlerle paylaşmış olalım. Bir de bir küçük duyuruyu ekleyelim buraya. E, fikri Sönmez Yerel Yönetimler Sempozyumu yapılacak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü e, yeşil sol partinin düzenlediği bir organizasyon olacak efendim. Detaylarına fikri sönmez. Yerel yönetimler sempozyumu derseniz İstanbul'daydız İstanbul'daysanız eğer ilginizi çekerse önümüzdeki hafta sonu o, o durumu da değerlendirebilirsiniz. Belki bir etkinlik olarak bunu burada almış olalım biz de haberdar etmek açısından ilgilenenleri. Asıl meselemize geçecek olursak şimdi İstanbul'u konuşacağız. Bir süredir Türkiye'nin başka noktalarını konuşuyoruz. Ama İstanbul'daki meselelerde tüm yakıcılığıyla ortada duruyorlar aslında. Ee, İstanbul'un kuzey ormanları bu noktada çok önemli tahribat merkezlerinden biri halinde malumunuz hepinizin üçüncü köprüyle başlayan, üçüncü havalimanıyla devam eden e, Kanal İstanbul gibi bir terör korkuyu e, yaşayan yerler buralar. E, köydeki ağaç katliamları da bunun son örneği oldu değerli dinleyenler. köyde olup biteni konuşacağız. Kuzey Ormanları savunmasından da iki konuğumuz olacak tüm. E, Telefon hattımızda sanıyorum şimdi ikisi de. Merhabalar, hoş geldiniz. Oruç Bey öncelikle. Hoş, e, hoş bulduk. Evet, Oruç Karacık telefon hattımızda. Merhaba. E, şimdi sanıyorum ordasınız da siz. Yani bu Uskumlu Köy'de e, yaşanan ağaç katliamının Sarıyer'e bağlı olan bu küçük e, köy. Artık köy statüsünden de çıkıyor tabii buralar. Adında kalıyor bir tek köy ama... E, Orada yaşanan ağaç katliamının yerinde o, o noktada bulunuyorsunuz ya da o noktayı gören bir yerde. Zaten gözü kulağı evet. da orada Kuzey Ormanları'nın. E, Oruç Karacık nedir şu anda orada durum? Ağaçlar kesildi. Şu an mevcut, hazır, hali hazırda bir ça çalışma var mı acaba? E, şu an çalışma yapılmıyor. Bekliyorlar. E, e, ama e, çalışma yapılacağından tabii ki çok korkuyoruz. Çünkü... E, benim çalışmam değil e, ama Kuzey Ormanlarındaki e, diğer arkadaşların çalışmasından e, şunu biliyoruz. Çünkü buranın projelerini hiçbir şekilde vermiyorlar, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ama buranın e, en problemli e, Maçka Parkı'na bağlanan yer olduğunu düşünüyoruz. Yani Maçka Parkı'na buradan... E, Bargaras Ormanları'nın içinden geçen yola bağlanacak bir dizi tünel ve e, orman e, kat dinamı olarak. E, en problem gördükleri yerde burası. Çünkü burada insanlar oturuyor. E, burayı hallederlerse diğerleri çok kolay. E, onun için e, çok önem veriyoruz buraya. E, Oruç Bey bir hayli ağaç kesilmiş sanıyorum yani siz Kuzey Ormanları'nın hem internet sitesinden kuzeyormanlari.org'dan hem de Twitter, e, Facebook hesaplarından sık sık paylaşımlar yapıyorsunuz. E, bir, bir Sık ağaçların olduğu bir bölge e, bir de bir ağaçlandırma alanı var e, Profesör Uçkun Geray adına da e, sanıyorum yapılmış bir alan ormanlık alan. O alanda da bir tahribat var yani ne kadar bir ağaç kesimi e, yaşanmış orada? Yani şöyle söyleyeyim biraz katliam var tabii büyük e, ağaçlar meşeler e, katledildi ama e, onlar e, biz yapacağımızın göstergesi yani çok fazla ağaç sadece kırmızı çarpı işaretiyle doluyor. E, Uçkun Giray Hoca'nın bulunduğu bölgede ise bir fidanlıktı yani genelde. Çocukların e, birlikte e, ağaç diktiği, e, fidanları e, yani e, saldırılsa bile tekrar yeniden yapılabilecek ama e, bu, bunlar e, daha büyük gösteriydi, yani göstergeydi. Daha sonrası çok kötü olacak diye bekliyoruz. Yani e, biraz kaybımız var, ağaç ve yeşil kaybımız var ama devamı çok kötü olacak diye e, düşünüyoruz. Bu endişe zaten sanıyorum sizi e, orayla özellikle ilgilenmeye de e, sevk ediyor. Efe'yi de alalım diğer, dilerseniz yayına. Efe Baysal'da yine Kuzey Ormanları Savunmasından telefon attığımızda. Efe merhaba, hoş geldin. Merhabalar Utku, e, Oruç abi merhabalar. Herkes merhaba. Merhabalar. Efe, şimdi bir yol çalışması sanıyorum değil mi gündemde? Bu ağaç katliamının nedeni gerekçesi olarak e, en azından tahmin ediliyor. Çünkü e, az önce Oruç Bey de belirtti, e, bir... bir yani nedene dair planlara dair bir e, veri yok elimizde. Hatta Sarıyer Belediyesi de sanıyorum kendi Twitter şey, YouTube hesabından e, paylaşıyor. Uskumruköy'de ağaç katliamı diye. O bölgenin bölgeden sorumlu Sarıyer Belediyesi'nin bile konu hakkında e, çok e, ciddi bir malumatı yok sanıyorum. Nedir o açıdan durum? Ya Evet yani burada aslında bizim e, başka projelerde de sürekli karşımıza çıkan ve Türkiye'deki ee, aslında e, ne kadar demokratik olduğunu da e, gösteren çok e, şeffaf olmayan bir süreçten yine bir kez daha geçiyoruz. E, nedir aslında e, senin de e, paylaştığın gibi buraya bir yol projesi yapılıyor İBB tarafından. E, il, e, Büyükşehir Belediyesi tarafından ve bu projeden ilçe belediyesinin bile haberi yok. Öyle ki buradaki kritik noktalardan biri Sarıyer Belediyesi için de bir e, demin bahsi geçen uçkun Garay hocamızın ki bir dipnot düşmekte yarar var. Kendisi senelerce 3. Köprü'ye karşı mücadele etmiş birisi. Yani bir e, hızlı internet aramasıyla 2008'deki bir basın açıklamasındaki konuşması bulunabiliyor. Aslında bugün yaşadıklarımıza ışık tutar şekilde e, bölge eğer ki köprü yapılırsa ranta açılacak, yollar yapılacak ve yani buranın e, bir şekilde e, tahribatı hızlanacak diye de söylüyor kendisi. Bir diğer kısım e, ki buraya aslında Sarıyer geldiğiniz fidanlık kısmına, hatıra ormanını e, iki sene önce işte Soma'dan, Diyarbakır'dan gelen öğrencilerle fidanlar dikmişti. Şimdi yani öyle bir şey var ki İBB geçen hafta tam hangi gün hatırlamıyorum çarşamba olmalı veya salı olmalı e, birden gelip bu fidanları söküyor. Aynı şekilde Kavşan Diğer tarafında da e, Kızılay e, katliamında kaybettiğimiz iki otdülü arkadaşımız için yapılan bir anıt var. E, bu anıtın da tabelası sökülmüş durumda. Ve e, bu anıtta da işte Sarıyer Belediyesi'nin girişimiyle de dikilmiş bir yapılmış bir anıt burası. E, burada da bir tahribat söz konusu. Ve e, aslında yaptıktan sonra şantiye şefi vesaire falan... Ee, biz gittiğimizde basın açıklamasıyla beraber mevzunun ciddi olduğunu, burada bir anıt olduğunu, fidanlık ırka değer verildiğini ve bölgenin bizler için önemli olduğunu görünce şu anda en azından şu anda inşaat faaliyetinde bir durma görüyoruz. Ama Oruç abinin de dediği gibi e, şunun altını çizmekte yarar var. Yani e, burası... Aslında bizim geçtiğimiz Ocak ayında başlayan işte Maçka Demokrasi Parkı'nın kitlerle çevrilmesiyle beraber e, Maçka'da bir hareketlenme başlamıştı. Bahçe Levaz'ın, Baltalimanı, Ayaz Ağa tünellerinin 3. köprü yoluna bağlanacağını düşündüğümüz noktanın biraz altı kavşak bölgesi. Ve şunu da çok iyi biliyoruz. Bölge aslında e, 90'lardan itibaren başlayan aslında Zekeriya Köy ve Uskumur Köy, İki komşu yer ee, buradaki e, bir şekilde yapılaşmanın İstanbul'un kuzeyine doğru akmasıyla bunun üzerine bir de üçüncü köprüyle ve diğer aslında işte kuzey Marmara otoyolu ve onun bağlanacağı işte havalimanıyla beraber emlak spekülasyonu hızla arttığı. Ee, ve bir yandan da e, iktidara yakın kişilerin de aslında buralarda arsa paylaşımlarında bulunduğunu daha önceki işte ses kayıtlarında vesaire de çıkmıştı bunlar. Yani rantın odağına açılmış bir yerden bahsediyoruz. Bu yol kavşağı da aslında e, bu ileriye dönük yaşanacakların bir ön çalışması olarak görüyoruz biz bir yandan da. Yani hani e, burası Marmara Otoyolu'na bağlanıyor, 3. Köprü'ye bağlanıyor, ciddi bir antalanı ve bu kavşak sadece kavşakla kalmayacak, bu projelerin de devamı gelecek ama Maalesef bizim planlara ulaşmamızda Sarıyer Belediyesi'nin bile planlara ulaşmasında şu anda merkezi planlara ulaşmasında sıkıntılar var. Yani tam Maçka Parkı'na kadar uzanan bir e, meselenin aslında ürünü bu. köydeki bu bahsedilen kavşak inşaatı olduğu tahmin edilen en azından bu konuda net bir bilginin evet, de olmadığı direkt yer. çıkış noktası değil hı hı. ama çok yakın bir bölgeye e, düşüyor. Yani üçüncü e, şey, köprü bağlantı yoluna işte o bu tünel projesine bağlanacağı söyleniyor. E kavşakta zaten bizi biraz ilerleyince 3. köprü yoluna çıkaran kavşaklardan biri. Oruç Bey e dönelim. E, Oruç Bey, e, siz de sanıyorum o, o oralara yakın bir yerde e, yaşıyorsunuz. Sarıyer Kent Dayanışmasının da aslında bir e, evet. bir üyesisiniz. E, be, yani şunu sormak istiyorum. Orada şimdi bu, bu konularda birazcık şöyle e, meseleler de yaşanıyor. Yani orada evi arazisi olan insanlar, böylesi yol projelerinin getireceği aslında arazilerindeki fiyat artışı, evlerindeki fiyat artışı gibi e, konularla ne denir? C oh. Çok da karşı çıkmıyorlar böyle projelere diyelim. Oradaki durum bu açıdan nedir? Yani bu, yani şimdi ma maç, yani maçka parkında bir şey yapmaya çalıştığı zaman o bölgede yaşayan insanlar hop bir dakika durun buraya yapamazsınız diyor hızlı. Ama şimdi oradaki bir yol projesi belki orada yaşayanlar açısından da e, emlak değerlerinin, gayrimenkul değerlerinin artacak olması anlamında e, bir cezbedici unsur haline gelebiliyor. Siz biraz oradaki, orada yaşayan insanların da ruh halini bize tarif eder misiniz bu ağaçların kesilmesi? Ile ilgili ...ve diğer yaşanan Efe'nin de bahsettiği sıkıntılarla ilgili? E şöyle, e, biz kent dayanışması olarak herkese dokunmak istiyoruz. Yani e, dokunurken de bilgi de almak istiyoruz. E, muhtarla görüştük. E, muhtar e, burada hizmettir. İnsanların e, trafik sıkışıklığını çözmesi için yol yapılmalı gerekliliğini düşünüyordu. Ama onunla konuştuğumuzda dedim ki e, şehrin dışına yapılan yollar... Oranın cazibesini artırır, yerleşimi e, oluşturur. Yani 2012'de yapılan e, Sarıyer tüneli, buranın e, yerleşimini çok artırdı. E, bizim e, mas e, masla bağlantımız içe gidiyorduk, içi önce çok kısaldı. Ama şu an e, 2012 e, Sarıyer tüneli açılmadan e, önceki halinden daha uzaklaştı. Çünkü yollar kalabalıklaştı ve biz ulaşamıyoruz. Burası kalabalıklaşırken şehirdeki trafik daha da yoğunlaşıyor. Yani e, orayı Kangren'e dönüştürüyor Bunun yanında bir de buralarda yeşiller e, Oraya biraz daha Oksijen veriyordu yani şehirdeki Oksijen sayısı az olmasına rağmen Buradan giden rüzgarla Biraz daha hava dağılabiliyorlardı e, Yetmediği için çok fazla e, Ciğer hastalıkları yaşıyorlar Ve e, koa e, Olarak e, Bundan e, Bunun e, sorununu Çekiyorlar e, Doğa da e, oraya farklı bir e, ceza veriyor. Yani e, toprağa ve e, ağaca e, inemediği için e, şehir çok ısınıyor. Çok ısınınca da iki tane e, dolu felaketi yaşadık. Yani bu yollar açılırsa çok daha fazla olacak. Bunu anlattığımız zaman muhtar, e, ya haklısınız dedi, ben yanlış yapmışım, e, engel olmaya uğraşalım dedi. Yani e, ben de bunları e, Efe gibi e, Kuzey Ormanları savunmasındaki arkadaşlardan e, detaylı öğreniyorum. Yani bunlar e, çünkü yaşadığımız şeyler. Mesela iki sene önce e, bu üçüncü köklü yapılırken e, çok zararsız bir canlı e, üreme e, çılgınlığına tutuldu. E, kabuksuz e, simitli böcek. Yani bir şeyden etkilendi ve üremek istedi. Ürediği için bir şeyler tüketmesi lazım. Yeşil ne bulursa saldırdı. Yani e, göz, e, dikkatli gözlem yapar herkesin gördüğü bir şey. E, denge değiştiği zaman bu dengenin nereye oturacağını bilemiyoruz. Ee, bunu iyi anlatmak lazım diye düşünüyorum Yani aslında e, evet emlak gayrimenkul e, fiyatlarındaki artış bir nokta olmakla birlikte topyekun e, şehri kaybetmek gibi bir sorun da var ortada bir, bir örneğin Twitter'dan şimdi bir dinleyicimiz demiş ki oraya ne yapacaklarsa yapsınlar da bu ağaçları kesmek zorundalar mıydı? Yani bir yol çalışması içinde ya da bir bina çalışması içinde bu e, oradaki o noktadaki ağaçlar kesilmeli miydi? Alternatif yok muydu? Yani onu ben, ben bilemem. Ama e, benim e, ben bu ağaçları korumak istiyorum. Çünkü bu ağaçlar gittiği zaman, bu yol yapıldığı zaman e, Bergara ormanı bölünecek. E, yine bir e, kuzey ormanları çalıştayında dinlediğim, yani çünkü benim mesleğim değil, e, orman fakültesinden gelen e, akademisyen arkadaşlar şöyle diyordu: Ormanın içinden yol geçerse ormanı böler. Böldüğü zamanda e, orman vasfızını kaybeder. Yani orada yaşayan canlılar çok etkilenir. E, bu o, domuzların karşı sahile kaçması gibi e, bir panik havası yaşarlar. Yani e, yol geçmek e, küçük bir alanı kesse bile büyük bir etki yapıyor diye söylediler. Evet Efe son olarak sana dönelim. vereyim mi? Buyur evet. lütfen. Hemen hemen bir dipnot vereyim. Şu önemli bir şey bence. Yani şunu farkında olmak gerekiyor. Uskumruköy 90'lara kadar hatta 90'larda da daha hayvancılığın olduğu bir bölgeyken buradaki rantın artmasıyla beraber aslında emlak spekülasyonu artmasıyla beraber arazilerin el değiştirmeye başladığını, buradaki insanların yaptığı meslekten hayvancılığın yavaş yavaş bitme noktasına geldiğini, işte deresi temiz akarken deresinin kirlendiğini biliyoruz. Yani o yüzden de Mevzuyu belki şey diye bakmak gerekiyor. Evet bu gerek mahalle direnişlerinde gerek bu tip e, kırsal alana gittiğimizde karşılaştığımız bir şey. Yani direkt bir bölünme ile karşılaşıyoruz. Nedir? Bir kısım kalkınacağız bu yüzden de bu projeleri istiyoruz diyor. Diğer kısım bunun karşısına çıkıyor. Ama bir yandan da e, şunu görmek lazım. Bu kesimlerin başlangıcı evet üçüncü köprüdür ama ondan önceki aslında... Belediyelerin verdiği oraya imar izinleridir. Aslında iktidarların bir projesi olarak İstanbul'un kuzeyine rantı açmadır. Ve burada da aslında yaşayanların gitgide sıkıştığını ve bir şekilde de hayatlarını idame ettirebilmek için de ya ben burayı satayım kurtulayım noktasına geldiğini görüyoruz. Tam da bunu çözebilmek lazım ve bunun içinde mevzuya hakikaten sadece oradaki kavşak, işte 3. Havalimanı bölgesindeki bir e, köy alanı vesaire diye bakmadan bütüncül bir şekilde görebilmek lazım. Bizler o yüzden de e, dün Sarıyer Kent Danışması'nın toplantısı vardı. Yani bizler hep e, köylerle iletişimimiz yüksektir ama bundan sonraki süreçte de aslında Sarıyer'deki köylere yönelik çalışmalar yapmak, ee, ve e, bir şekilde daha fazla orada olmakla ilgili de bir e, forum kararı da çıktı. E, bu zaten yaptığımız bir şeydi ama öyle gözüküyor ki buradaki başka alternatifler nelerdir? Oradaki arkadaşlarla neler yapabiliriz? Bunların üzerinde acilen daha fazla kafa yormamız gerekiyor. Efe, son, son bölümde belki Sarıyer demişken, oradaki mücadele demişken yakın zamanda kaybettiğimiz Emin Turan'ı da anmak lazım. Ona dair de senden bir iki cümle alalım sonra Uruç Bey çok daha e, yakın arkadaşı, yakın arkadaşı. Yakın bir yoldaşıydı. Sarıyer'deki çevre ekoloji kent mücadelesi açısından da ona da bırakalım sözü. Emin Turan'ı, Emin Turan için ne söylemek istersin? Yani biraz bizler için hala konuşması zor. Emin abi'yi pazartesi desnettik. Geçirdi bir meyin kazınaması sonucu. Emin abi'yi ben Gezi'yle beraber tanıdım. Ee, hepimizin e, bir e, silkelenip sarsıldığı dönemde e, bizlerin de karşısına Emin abi çıktı. E, ve e, işte ben Büyükleri Forumundaydım oturdum yer Büyükleri'de olduğu için o Zekeriya Köy Forumundaydı. Hep birlikte e, Sarıyer kent tanışmasını e, meydana getirdik. Ama aynı zamanda Kuzey Ormanları Savunması'nın kurulmasında ve sonraki süreçte çok aktifti. İstanbul Kent savunmasına özellikle Boğazlar konusunda çok e, destek veren biriydi. E, burada öncelikle çok değerli bir mücadele arkadaşımızı yitirmenin hala şokunu yaşıyoruz. Ama bunun ötesinde e, nasıl diyeyim Yani pozitif enerjisiyle, gülen gözleriyle, hani bazı insanlar vardır ya e, hiçbir şey demese bile orada olması güç verir. E, öyle bir insandı ve her zaman da e, ...bizler çok güzel yad ediyoruz hala... ...öyle de yad etmeye devam edeceğiz... ...ve onun verdiği güçle de... ...işte tutunmaya... ...gerek Ustkumlu Köy'de gerek Gümüşdere'de olsun... mücadelemizi devam ettirmeye... E, ...çabalayacağız... E, ...zira biliyoruz ki bizim için çok zordu... ...Cumartesi günü Sarı Erken ...Kuzey Ormanları Savunlusu'nun bir ortak eylemi vardı... ...Ustkumlu Köy'de... E, ...İstanbul'u büyütme, Kuzey Ormanları'nı yok etme diye... ...bizim kaybettiğimiz... ...gün cuma da Emin Ağabey'i... ...çok düşündük yani ee, acaba e, protestoyu Pazar'a mı alsak en azından hepimiz Çoktayken ama sonra şuna e, Karar verdik Emin abi olsa derdi ki Saçmalamayın yani hani ağaç var Börtü böcek var göçmen kuşlar orada Çabuk gidin derdi oraya ee, Biraz onun o enerjisiyle aslında Orada bulunduk bilgiler hmm. ee, Bazen bazı Sözler hani çok klişe gibi gelse de Değerli sözlerdir Emin abi gerçekten de Mücadelemizde yaşayacak ve Çabasıyla şu zamana kadar yaptığıyla mücadelemizin önünde de çok önemli bir örnek olarak duracak. Yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Efe çok teşekkür ediyoruz sana. Oruç evet, Bey'e dönelim. E, Oruç Bey, Emin Turan'la ilgili sizin söyleyeceklerinizle, sizin sözlerinizle konuştuk. E kapatalım istiyorum programı. Acı da çok taze biliyorum. Mazur görün lütfen bu sorumu da ama sizin yoldaşınız arkadaşınızdı. Ne söylersiniz Emin Turan? Için? Yani çok teşekkür ederim. Bir kere Emin'i tanımayanlar da biraz tanımış olacak bu sayede. Ben 2013 Gezi Parkı'ndan sonra sokağa tanıdım. Sokaktan önce daha çok ukala. Kendimi bildiğimi sanıyordum. Gezi'de dinlemeyi Neyi öğrendim? Sokağın güzel insanını e, bir yıl sonra e, tanıyabildim. E, i̇nanılmaz çok projesi olan, e, hepsinin üstünden e, kendi gelmeye uğraşan e, bir insandı. E, Birçok şeyi paylaştı e, ama e, ben e, onun projelerinin bir kısmına inanmasam da yapabilecekleri elimden geleni yapmaya uğraştım. E, o destekleri verdim. Bu koşuşturmanın içinde yine de sanat faaliyetlerine de gidiyorduk, contampera etkinliklerine gidiyorduk, ormanda gezintiler yapıyorduk. Konuşmamız şuydu: kendimiz için kendimizi kalacağı faaliyetlere dönmek istiyorduk. Yani ben dağcıydım, işte İmalaylara gidip 8 bin çıkmayı hayal ediyordum. Bu işler bittikten sonra eminse çok daha fazla heykel ve resim yapmak istiyordu. E, birlikte gittiğimiz faaliyetlerden birkaç tane anı anlatarak belki e, onu anlatabilirim. E, Ergene Havuzası'nı e, daha fazla kirletmemesi için e, Lüleburgaz eylemine gittik. E, burada iyi niyetli bir konuşmacı terörü lanetliyoruz gibi bir konuşma yapmıştı. Ben e, ve, e, rahatsız oldum. E, devlet terörünü ayır diye bağırdım. E, kimseyi katamadım ama emin 5 bin kişinin olduğu toplulukta... E, Hırsız katil de başlayan malum sloganıyla e, herkesi e, kattı ve e, gerçek e, ergeneyi kirleten teröristleri e, lanetletmiş oldu. Boğaz'ın iki yanasını birleştirmek istiyordu. Beykoz'daki sivil toplum örgütlerinin toplantısına beni de davet etti. Birlikte gittik. Kent dayanışması fikrini anlattık ve Beykoz kent dayanışması kısa sürede kuruldu. Çok istekli ve heyecanlı bir insan yapısına sahip Beykozlular. Hemen e, aktivitelere başladılar. Bir aktivitemizde şişe camının önündeki itibarsızlaştırılan mükemmel bir alanın tekrar itibar kazandırılıp Beykozlulara verilmesi için bir eylemdi. Alanın çöplerini temizlemek ve alanda uçurtma şahaneyi düzenlemek, çocuklara büyük kumaş resim yapmak gibi birçok etkinlik e, Oruç Karacık. Ee, Kuzey Ormanları da diyor ki zaten Emin Turan'ın martılarıyız. Ee, bu açıdan hem sizin hem Efe'nin de sözlerini almış olduk Emin Turan'ın hatırası için ardından. Çok teşekkür ediyoruz süremizi doldurduk katkılarınız ol. için. Çok sağ olun efendim. Sağ olun, Evet ben de birkaç programla birkaç haber vesilesiyle Emin Turan'ı tanıma fırsatı bulmuştum. Toprağı bol olsun diyelim o saygı. E, savunduğu uğruna mücadele ettiği doğanın yoldaşı olsun diyelim. Kapatalım yeşil bülteni.